Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Nefsin ümidini kesmek Talebelik zamanında Allah ona rahmet eylesin Şeyh Bayazid Bistami Hazretleri abdest alıp mescide girer. 2 rekat namaz kılmak ister. Allahu Ekber deyip namaza başlayacağı sırada şeyhinin de mescitte bulunduğunu fark eder. Şu namazı şöyle daha başka huzur ve şevkle kılayım, öylece görüneyim şeyhime diye düşünür. İki rekatlık namazı bitirdiğinde şeyhi kendisine Ey riyakâr Bayezid! Git yedi yıllık namazını yeniden kıl. Zira Hak ala, ile namaz kılanların ibadetlerini geri çevirir der. Allah ona rahmet eylesin. Bayezid-i Bistami Hazretleri, 7 yıl tazarru ve niyazla namazlarını kaza eder. Çaba gösterir, gayret eder. Sonunda, mürailerin defterinden çıkartılır. Ey dertsiz! Sen her gün amelini halka arz edersin. Dinini dünyana satıp gezersin. Halinin nereye varacağını hiç düşündün mü? Allah ona rahmet eylesin. bayezid Bistami Hazretleri, Şeyhi görsün diye, iki rekat namazı, böyle huzurla kılmayı gönlünden geçirdiği için, yedi yıllık namazı kabul görmemiş. Şimdi, acaba halim ne olur diye sormaz mısın? Allah ona rahmet eylesin. Sultan-ül Arif'in, Bayezid-i Bistami Hazretleri, nafile oruç tuttuğu bir gün, ikindi vakti girince, ağzına bir kuru üzüm tanesi atıp orucunu bozar. Nefsine de, ne sana olsun, ne de bana der. Nefsi feryat edip, beni zarara soktun, önce sevindirip, sonra üzdün diye cevap verir. Meşhur hikayedir. Meşayihten biri, bir yudum su içer. Karşılığında da sakaya yüz altın verir. Verdiğine de hiç üzülmez. Ancak nefsi bir günde Allah yolunda bu kadar altın verilir mi diye sorar. Verdimse bunu bir yudum suyun karşılığı olarak verdim der nefsine. Ona minnet etmez. Ey dertsiz! Bir fakire beş on akçe verir ama o kadar minnet beklersin ki fakir bundan incinir. ''Senden beş on akçe almış fakir, karşılaşmalarınızda sana hürmet göstermeyince, ''Yazık, çok yazık, sadakamı yediği halde bana selam vermiyor dersin. Kendini o kadar beğenir ve yüksek bir yerde görürsün ki adeta şeytanlaşırsın.'' Aşıklar amel edip nefslerine umduğunu vermediler. Amellerini gözlere sokup riyaya girmediler.'' Zira şeytanın durumuna düşmek istemediler. Amellerinin boşa gitmemesi için gayret gösterdiler. Nitekim Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, güzel amellerimle gururlanmaktan Allah'a sığınırım buyurur. Sana bir hikaye anlatayım. Daha önce duymuş olabilirsin. Olsun, tekrarda fayda vardır. Allah ona rahmet eylesin. Sultanül Aşık'ın Bayazid Bistami Hazretleri 50 haccının sevabını mısır unuyla yapılmış bir pideye satar. 50 hacının sevabıyla aldığı pideyi de bir köpeğe yedirerek bu amelinden feragat eder. Bunun için yapar. Sana cevabını vereyim. Nefsinin ümidini kesmek için. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Süleyman Darani Hazretleri bir müridinin evine misafir olur. Mürid hanımına, ''Hatun, şeyhimin yemeğini, son haccımdan getirdiğim tabaklara koy. Önceki hacıdan kalan tabaklara koymayasın.'' der. Şeyh bunu duyunca, ''Ey riyakâr, farkında mısın? İki haccında batıl oldu. Var yine hacca git. O iki haccından sana bir fayda kalmadı. İkisinden de sevap mı deyip, müridin evinden ayrılır. Yukarıdaki kıssadan anlaşılıyor ki, ibadet böyle dile getirilince, farz ibadetlere de bulaşabiliyor. Zira, adamın bir hacci farz, diğeri nafileydi. Ama ikisi de batılı oldu. Şeyhin, ikisi birden hiç oldu demesinden bunu anlıyoruz. Ey kardeş, ben sana ne diyeyim? Kendine ne namaz, ne hac, ne oruç ne de sadaka bırakırsın. Şeyh Safi Kuddise sırrıhu bir beytinde şöyle der. Minnet beklenen ekmeğin olur mu hiç değeri? Taş üstüne tohum eken eli böğründe kalır. Minnet lokmaları ateş gibi yakar ciğeri. Hak rızası için veren ecrini haktan alır. Kişinin hayır ve hasenatını ibadet ve taatini unutması gerekir. Unutmayıp gönlünden geçirmek iyi değildir. Zira kişinin yaptığını kendine hatırlatması da minnet sebebidir. Aşıklar, riya olmasın diye yaptıklarını unutup, nefslerini de bunları düşünmekten alıkoyar. Riya denen şeyin yolu nereye varsa, hangi amelede burayı batıl kılar. Evet... Riyadan çok korkmak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Günü geldiğinde Hak Teâlâ kullarının amellerinin karşılığını verirken kimilerinin amellerini göstererek gidin ne adına ve nasıl yaptıysanız amellerinizin karşılığını onlar versin. Benim katımda bu amellerin hayrı ve sevabı yoktur buyuracaktır. Riya ile amel eden mahşer gününde amellerinin karşılığını isteyip sevap beklediğinde Hak Teala onlara şöyle buyuracaktır. Ey riyakar, sana o nimetlerin karşılığını vermedin mi? Meclislere girdiğinde hürmet ve izzet görmedin mi? Sedirlerde Baş köşeye oturtulup sana türlü nimetler ikram edilmedi mi? Ve sen bunları yemedin mi? Alın ve satımlarda sana saygı gösterilmedi mi? İşte bunların hepsi amellerinin karşılığıydı. Zira ibadet ve taatteki maksadın dünyada insanlar içinde itibar görmekti. Ey Riyakar, Dünyada istediğin eline geçti. Burada nasibin kalmadı. Sufiliğinin karşılığında şeyh olup başka köşeye oturdun. Halk içinde hoş bir itibar sahibi oldun. İnsanlar gelip elini öptü. Hizmetine koşup emirlerine uydu. Yemeyip yedirdiler, giymeyip sana giydirdiler. Bağlarındaki ve bahçelerindeki en güzel meyveleri ikram ettiler. Ey riyakâr! İlim okutmanın karşılığında kadı oldun. Devlet kurup, halkın malını rüşvetle elinden aldın. İnsanların karşısına türlü tavırlarla çıktın. Ağırlığınla üzerlerinde üstünlük kurdun. Ey riyakâr! Talebeyken zahmet çekip müderris oldun. Sana verdiğim ilimle acizlerin ve günahkarların kapılarına vardın. Kendilerinden izzet ve hürmet bekledin. Verdiğim ilimle amel edip tevazu ve alçak gönüllülükle kapıma mı geldin? Nebi ve peygamberlerim kendilerine verdiğim ilmi aleme yayıp emirlerimi duyurdular. Hangi nebi ve peygamber dünyevi izzet ve hürmet talep etti? Hepsi tevazuyla haddini bilerek dergahıma geldi. Bunun karşılığında da hesaba gelmeyen bir karşılık buldular. Ey riyakar, yaptıklarının karşılığı dünyada verildiğinden burada bir nasibin yoktur. Bundan böyle yerin cehennemdir. Allah Celle Celaluhu riya ile amel edene böyle hitap ettikten sonra zebaniler onu yakalayıp cehenneme götürür. Riya ne büyük bir aldanma, ne zor bir bela ve ne acı bir lezzettir.